1130, numaralı konu, İbni Mesud, Selman-ı Farisi ve Ebu Musa'nın namaz hakkındaki sözleri İbni Mesud şöyle şöylemiştir, insan namazda bulunduğu sürece padişahın kapısını çalmaktadır, padişahın kapısı, çalanlar için mutlaka açılır, İbni Mesud şunları söylemiştir, ihtiyaçlarınızı farz namazların üzerine yükleyiniz, çünkü farz namazlar ihtiyaçlarınızın görülmesine vesile olur, İbni Mesud şunları söylemiştir, büyük günahlardan korunmak şartıyla, kılınan namazlar, aralı aralarındaki günahlara keffaret olur, İbni Mesud şunları söylemiştir, namazlar, aralarında işlenen günahlar için birer keffarettir, Hazreti Adem'in ayaklarından birinin baş parmağında bir çıban çıkmıştı, bu çıban ilerleyerek önce ayak bileğine ve sonra da dizlerine çıktı, daha sonra da böğrüne ve nihayet boyun köküne kadar yükseldi, bunun üzerine o kalkıp namaz kıldı, çıban omuzuna indi, ikinci bir namaz kıldığında böğrüne, üçüncüsünde ise dizlerine kadar indi, dördüncü namazda ayaklarına inen Çıban 5.sinde tamamen kayboldu, Selma'nı Farisi şunları söylemiştir, kul namaza durduğunda hataları başının üzerine asılır, namaz bitmeden önce de bunların tamamı dağılıp gider, tıpkı hurmaların hurma ağaçlarından düşüp de sağa sola dağılmaları gibi, Tarık B. Şihab şöyle anlatıyor, gece ibadetlerini öğrenebilmek için bir gece Selman'ın evinde kaldım, o gecenin sonunda kalkarak bir süre namaz kıldı, ben onun gece boyunca hiç yatmayıp devamlı ibadet ettiğini zannediyorum. Bunu kendisine söylediğimde o şöyle buyurdu, hakkıyla eda edilen beş vakit namaz ölüm hariç tüm dertlerin devasıdır, İnsanlar akşama üç grup halinde ulaşırlar, bir grubu vardır ki ne kârda ve ne de zarardadır, İkinci grup insanlar hiç kârı olmayıp tamamen zararda olanlardır, son grupta bulunanlar ise sadece kârda olan kişilerdir, halkın gafletini ganimet bilerek gece karanlığında kalkıp sabaha kadar Allah'a ibadet eden kişiler yalnızca kârda olup hiç zarar etmeyenlerdir, bir kişi de vardır ki halkın gafletini fırsat bilerek günahlara dalar, böyle kişiler hiç kârları bulunmayıp sadece zarar edenlerdir, yatsı namazını kıldıktan sonra yatanlarsa ne kâr ve ne de zarar edenlerdir, sakın seni yorgun düşürecek şekilde hızlı hızlı yürüme, itidali hiçbir zaman elinden bırakma ve başına geçtiğin bir işte sebat et, Ebu Musa el-Eşari şunları söylemiştir, bizler günah yüklerimizi gitgide ağırlaştırıyoruz, ancak kıldığımız farz namazlar kendisinden önceki gün günahların kefareti olur ama daha sonra günah yükümüzü bir daha çoğaltırız ondan sonra kılacağımız namaz da onun için kefaret olacaktır